Kentin tozu Kent hakkı üzerine konuşmalar Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysalam Tuzun'a hoş geldiniz. Bugün olimpiyat oyunları, futbol turnuvaları, yaz oyunları, grand priler vesaire mega, et mega etkinliklerin karanlık yüzlerini teşhir edeceğiz. Ancak önce önemli bir haber. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun yeni bir kararı var. Kurul en başta oy birliğiyle Taksim projesini onay vermişti hatırlayacaksınız. Daha sonra kurul başkanı Mete Tapan da dahil olmak üzere bir kısım üyeleri değişmişti. Kurul dün oy birliğiyle açıkladığı Gezi Park ile ilgili kararında yapının özgün mimarisini oluşturan iç mekan kurgusu, süsleme özellikleri ve elemanları, yapının yapım dönemleri, yapılan müdahaleler ve önceki dönemlere ait izlerle ilgili bilgi ve belgelerin bulunmadığından hareketle buraya inşa edilecek topçu, topçu kışlası replikasını uygun bulmadığını bildirdi. Ancak aynı kararda Gezi Park'ı dikkate alacak şekilde alternatif tasarımları açık olduğunu da beyan ederek yeni bir projenin değerlendirilebileceğini de karar verdi. Ve elbette kararla ilgili tartışmalar da hemen başladı. Tartışmalar başladı çünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehircilik Bölümünden Profesör Doktor Gülşen Özaydın, ODTÜ Mimarlık Bölümünden Profesör Doktor Cana Bilsel ve Yıldız Teknik Üniversitesi Şehircilik Bölümünden Profesör Doktor İclal Dinçer'in hazırlayarak Koruma Kuruluna gönderdikleri dilekçede İstanbul'un kentsel kimliğinde ve kentlilerin belliğinde önemli bir yeri olan ve günümüzde kentsel açık yeşil alan niteliğiyle yoğun bir biçimde kullanılmayı sürdüren bir kamusal alan olan Taksim Gezi Parkı, bir kültür varlığı olarak özgün değerleriyle tescil edilmeli notu vardı. Kurul ise Gezi Parkı dikkate alacak şekilde alternatif proje ve tasarımları açık olduğunu ilan ederek topu başka bir yere atıyor. Gezi Parkı dikkate alacak şekilde cümlesi ucu açık bir cümle. Taksim için umutlanmalı mıyız? Nitekim Kültür ve Turizm Bakanlığı bu karardaki ucu açıklığı hemen kılıfına uydurdu ve kararın yorumunu şöyle duyurdu. Taksim Meydanı, kentsel tasarım ve topçu kışlası, restitüsyon ve yeni kullanım projeleri bu hususlar doğrultusunda hazırlandıktan sonra koruma bölge kurulunda yeniden değerlendirilecektir. Taksim cephesinde yeni bir şey yok anlamına geliyor. Kentsel toplumsal muhalefete gelirsek, Taksim Meydanı düzenleme projesinin durdurulması için Aralık ayında topladığı 50.000 imzayı koruma kuruluna teslim eden Taksim Dayanışması, yaptığı yazılı açıklamada kararın umutla karşılandığını ve sürecin takipçisi olmaya devam edeceğini bildirdi. Evet, bugünkü konumuzda gelirsek. İstanbul, Tokyo ve Madrid ile birlikte 2020 yaz olimpiyat oyunları ev sahipliğine aday. 2016 yılı hariç 2000-2020 arasındaki her çeşit mega etkinliğin değişmez adayı İstanbul, bıkmadı 2027'de aday oldu. Türkiye Avrupa Kupası'na da maşallah her sene aday. Bu durumda bakarsınız 2020'de hem olimpiyatlara hem kupaya ev sahipliği yapabiliriz. Olimpiyatlara ev sahibi olacak ülke 7 Eylül 2013 tarihinde açıklanacak. Bu yarışmalarda ipi göğüslersek galiba milletçe sevineceğiz. Milli gururumuz okşanacak Ana akım medyada sorgusuz sualsiz Heyecan ve sevinç içinde Bugün ülkemiz ve insanımız için Son derece önemli gördüğümüz 2020 olimpiyat oyunları adaylığımızı Buradan bütün dünyaya ilan etmek üzere Bir araya geldik Heyecanlıyız çünkü bu defa hedefe ulaşacağımıza Samimiyetle inanıyoruz Türkiye özünde bir olimpiyat ülkesidir Meşale bu ülkeye çok yakışacaktır Başbakan Erdoğan da böyle diyor Ama acaba sevinmeli miyiz Gelin olimpiyat oyunları ile mega etkinliklerin karanlık yüzlerine kısaca göz atalım. Neoliberalizmin tüketim ve tüketicilik değerleri üzerinden şekillenen dünyasında olimpiyatlar artık eski olimpiyatlar değil. Olimpiyatlara katılan sporcuların yeteneklerini ve özverili hazırlıklarını, seyircilerin heyecanını, olimpiyatların anlamını, değer yargılarını göz ardı etmiyoruz elbette. Ancak son yıllarda olimpiyat oyunlarına nitelik değiştirerek bambaşka bir işleve büründüklerini, kentlerin markalaşarak pazarlanmasının araçları olduklarına dikkat çekmek istiyoruz. Londra olimpiyatlarının güncelliği nedeniyle City dergisi 2012 Ağustos sayısını Londra'ya ve olimpiyatlara ayırmıştı. Kapak fotoğrafını sizlerle paylaşabilmeyi çok isterdim. Panos Totsikas'ın Atina Olimpiyatlarından yola çıkan Olimpiyatların Açık Yaraları adlı eserinde yerlere indirilmiş merdiven basamaklarına asılı kanlı bir olimpiyat bayrağı yer alıyor. 2004 Atina Olimpiyatları üzerinden 8 yıl gibi önemli bir süre geçtiği için olumlu olumsuz sonuçları da artık gözle görülebilir bir durumda. Bu nedenle dergi Atina'ya önemli bir yara yırmış. Editör Katerel giriş yazısında, Etkinlik ve kültür cenneti olarak kent imajı, karanlık bir yüze de sahiptir. Bu da kentteki dışlanmışlar ve izilenlerdir diyor. Ve bu karanlık yüzü Atina olimpiyatları üzerinden şöyle açıyor. Atina'daki kentsel mekanın üretimini değerlendirirsek, kamusal araziler ziyan edilmiş, çevre heba edilmiş ve kent denetim ve baskı mekanizmalarıyla tahkim edilmiş, askerileştirilmiştir. Olimpiyat oyunlarının da sebep olduğu müthiş ulusal borcun ödenebilmesi için uygulanan kemer sıkma politikalarına karşı bugün Atina'da yapılan gösterilerde bu en son mekanizma yani polisiye baskı ve denetim ve şiddet kullanılmaktadır. Evet demek ki e, gösterilere karşı olimpiyatlar için hazırlanan bir mekanizma e, bugün kullanılmakta. Oyunların mali tablosu ev sahibi kentler ve ülkeler açısından genel olarak bakarsak hiç olumlu değil. Roma'nın adaylıktan çekilme nedeni de dardaki İtalya'ya getireceği mali yük olmuştu. 2004 Atina Olimpiyatları'nın hesaplanan maliyeti 1,6 milyar dolarken gerçekte 16 milyar dolara 10 katına çıkmış. City dergisi Yunanistan'ın bugünkü ekonomik krizinde oyunların getirdiği bu mali külfet ve borçlanmanın payına dikkat çekiyor. Londra'nın mali tablosu da farklı değil... 2005 yılında oyunlara ev sahipliği kazanıldığında mali portre 2,37 milyar dolar olarak hesaplanmışken oyunların hemen öncesinde 24 milyar dolarlardan bahsediliyor. Makalelerin yazıldığı dönemde 10 katını aştığı söyleniyor. 2010 Vancouver Kış Olimpiyatlarında da orijinal bütçe 660 milyon dolarken 5 milyar dolara çıkmış. Montreal Olimpiyat oyunlarının borçlarının geri ödenmesi 20 yılda anca tamamlanmış. Faizlerin ek maliyetini de ayrıca düşünün ve listeler böyle uzuyor. Olimpiyatların olumlu etkileri arasında sayılan turist çekmek, istihdam yaratılması, ekonominin canlanması gibi gelişmeler ise birçok kent açısından hayal kırıklığı ile sonuçlanmakta. Olimpiyatlar için gelenlerin sayılarının beklenen ziyaretçi sayısının oldukça altında kaldığı, otellerin umulan doluluk oranına ulaşamadığı, yerel esnafın zarar ettiği birçok araştırmacı tarafından saptanan gerçekler. Mesela Londra'da olimpiyat parkının yanına açılan devasa AVM yerel ekonomiye darbe vurduğu gibi, yerel iş gücüne iş olanağı sözünü de hiç tutmamış. Olimpiyatların altyapı inşaatlarında yaratılan kısa vadeli istihdama gelirsek, Ekonomik tabloya bütüncül baktığımızda olimpiyat borçlarının ödenebilmesi için daha sonra uygulanan kemer sıkma politikaları karşısında önemini kaybediyor. Londra olimpiyatlarında işçilerin çalışma koşullarının son derece ağır ve ücretlerin asgari ücretlerin bile altında olduğu da gündeme gelen başka bir sorun. Bu olumsuz ekonomik tablo olumsuz bir toplumsal tablo ile de bütünleniyor. Kentin kamu hizmetleri oyunlara yönlendirilince hizmet aksamaları, yoğun trafik, elektrik kesintileri, sıkı güvenlik önlemleri gibi olumsuzluklar kent sakinlerinin yaşamlarını etkiliyor. Olimpiyatlara yönelik yapılan yüzlerce tesis ise daha sonra atıl kalıyor, çevre kirliliğini önce ve sonrasında sebep buluyor. İstanbul Formula 1 pisti ne işe yarıyor bilen var mı ya da Erzurum kış olimpiyatlarının sağları? Denetim ve gözetim için gereken altyapı harcamaları, özel güvenlik birimleri ve mekanları gözetlemeye yönelik araçlara harcanan para da oyunların mali tablosunu arttıran diğer bir faktör. Olimpiyatların öncesinde Londra'daki güvenlik önlemlerine harcanan para ikiye katlanarak 282 milyon pounddan 553 milyona çıkmış. 2004 Olimpiyat oyunlarında Atina'nın güvenliğe 1 milyar pound harcadığına dikkat çeken City yazarları, Londra için telaffuz edilen rakamın yine de düşük bir tahmin olduğunu ve artacağını yazmışlar. Tabi dergi 2012 tarihli olduğu için son rakama da bakmak gerek. Demokrasi açısından sorgulanması gerekenler de var. Bu ekonomik maliyetinin yanı sıra ev sahibi kentlerde sakinlerin yaşamlarını etkileyen polisiye tedbirler, özel güvenlik birimleri, denetim mekanizmaları ve baskı. Mega etkinliklerin sorgulanması gereken bir başka ciddi veçesi. Bu baskı mekanizmaları genel olarak kent sakinlerinin kenti kullanım özgürlüklerini engelleyebildiği gibi, kentteki alt gelir grupları yoksuzlar, evsizler, mülteciler, azınlıklar ve dezavantajlı gruplara yaşamlarını dar ettirecek seviyelere de ulaşabiliyor. İnsan başına ve yapılı alanda metrekareye düşen güvenlik kameralarının sayısı bakımından, dünyanın önde gelen kentlerinden olan Londra'da olimpiyatlar nedeniyle güvenlik önlemleri iyice sıkılaştırılmıştı. G4S adlı özel şirketin güvenlik görevlisi sayısını karşılayamaması nedeniyle silahlı kuvvetlerden destek sağlanmıştı. Ve yasalar eliyle de bu güçlere gerektiğinde şiddet kullanma hakkı da tanınmıştı. Bunlar demokrasi açısından olimpiyatların sorgulanması gereken yönleri. 2012 Güvenlik Olimpiyatları isimli makalesinin alt başlığını Londra tecreti koyan Stephen Graham, makalesinde Londra basınının alayla karışık eleştirilerine yer vermiş. Tazlikli su ve çelik bariyerler ayrıca satılır. Plastik mermiler küçük çocuklar için uygunsuz olabilir. Bazı başlıklar. Ve son yılların olimpiyatlarının en kirli yüzüne gelirsek. Mega etkinliklerden sayılan olimpiyatlar... Ev sahibi kentin, kamu veya özel girişimciler eliyle hızlı bir dönüşüm geçirmesine sebep oluyor. Olimpiyat kentlerindeki hazırlık ve altyapı inşaatları sadece oyunlara yönelik değil, kentin şeklini ve imajını değiştirerek, kenti uluslararası medyanın ve dünya kamuoyunun ilgi alanına koyabilecek, pahalı ve gösterişli projelerle pazarlamaya da bahane oluyor. Bu nedenle şık kentte, şık adım mahallelerde ve lüks mekanlarda, Alt gelir grupları ve dezavantajlı gruplara, azınlıklara yaşam hakkı tanınmıyor. Zorla tahliyeler ve yıkımlar olimpiyat sürecinin kirli, kandı yüzleri. Bu konuyla ilgili iki önemli uluslararası rapora kısaca değinelim. İlki, uluslararası bir barınma hakkı örgütü olan COHRE, Center of Housing Rights and Evictions, yani Konut Hakları ve Tahliyeler Merkezi'nin raporu. Diğeri Birleşmiş Milletler Kuntakçı Raportörü Rolnickin 2009'da İnsan Hakları Komitesine sunduğu Mega Etkinlikler Raporu. Kohre, 1998-2008 arasında yapılan Olimpiyat Oyunlarında 4 milyondan fazla insanın zorla tahliye edildiğine dikkat çekiyor ve her geçen Olimpiyatla sayının da arttığını söylüyor. 92 Barcelona Olimpiyatı altyapı inşaatları ve kenti güzelleştirme bahanesiyle tarihi merkezleri ve roman mahallelerini zorla tahliye ederken 2500 kişi etkilenmiş. 98 88 Sel Olimpiyatı 720 bin, 2008 Pekin 1 milyon bin kişinin zorla tahliyesine sebep olmuş. Çağdaş Çin imajının yeniden inşası Pekinlilerin yaşam alanları pahasına gerçekleştirilmiştir diyor bir araştırmacı. Çin hükümeti olimpiyat bahanesiyle Pekin'in yerleşik mahallelerini yıkmış, buraları alt alışveriş merkezleri, lüks rezidanslar ve spor tesisleriyle donatmış. 2010 Dünya Kupası'nın şenlikli yüzünün gerisinde Güney Afrika Durban'da yerlerinden edilen gece konduları yıktırılan, işlerini kaybeden ve aynı zamanda şiddet gören kent yoksullarının dramı var. Londra'da olimpiyat köyü civarındaki alt gelir grubu mahalleleri zorla tahliye edilmiş. ...ve 2014 Dünya Kupası ile 2016 Olimpiyatlarının ev sahibi Rio'nun favelalarından kenti temizleme operasyonları duyulmakta. 6 bin yoksul silah zoruyla tahliye edilmiş. Associated Press, Rio'da sadece 2010'da 170 bin zorla tahliye olduğuna dikkat çekmekte. Rolnek'in kapsamlı raporu ise zorla tahliye sayılarındaki artışı belgelemekle kalmıyor... Mega etkinliklerin soylulaştırma etkilerine ve ayrıca devletlerin sosyal konuk politikalarına olumsuz etkilerine değinerek konuyu bu üç yönden istatistiklerle belgeliyor. Zamanımız dar zorla tahliyeleri Kohre raporundan alıntıladık. Onun için Rolnik'in diğer iki konuyla ilgili raporundan birkaç başlık sayalım. Evet dolaylı soylulaştırma ile ilgili olarak Rolnik şöyle yazmış. Olimpiyat kenti Seul'da daire fiyatları... 1988'in ilk 8 ayında %20,4 artarken arazi fiyatlarındaki artış %27'ye. 1978'den bu yana en yüksek seviyelerine çıkıyor. Barcelona'da olimpiyat oyunları dönemindeki 5 yılda yani bu dönem ev sahipliği ilanından oyunlara kadar hazırlama süreleri konut fiyatları %131'e çıkıyor. Aynı dönemde ülke geneli artışı ise %83. 1993'te Barcelona Olimpiyatlarından hemen akabinde Olimpiyatlardan sonra konut fiyatlarındaki artışa baktığımızda yüzde iki. 91'de aylık kira artışı sadece yüzde 0.4 olan Atlanta'da, 96'da Olimpiyat oyunları öncesinde bu rakam yüzde 7.9'a çıkıyor. Böylece alt gelir grubundan 15 bin kişi artan kiralar nedeniyle kenti terk etmek zorunda kalıyor. Sydney'de olimpiyat oyunları dönemini içeren 5 yılda konut fiyatları yüzde %50 artıyor. Ülke geneli yüzde %39 artış. Londra'da olimpiyat köyü civarlarındaki bölgelerde gayrimenkul fiyatları %1.4'den... ...kentin ev sahipliğinin ilanıyla %4.6'ya çıkıyor. Kentin diğer bölgelerindeki artış ise sadece %0.2. Sosyal konut bölgelerine gelirsek... Olimpiyatlara yönelik yenileme ve güzelleştirme projelerinin ilk vurduğu alanlar alt gelir grupları, mahalleleri ve sosyal konut alanları oluyor. Buralar devlet desteği sayesinde ödenebilenir koşullarda barınma imkanı sunan yerler. Ancak mega etkinliklere yönelik projelere yer açmak için ilk önce bu mahalleler yıkıldığından alt gelir gruplarının ucuz ve ödenebilenir koşullarda konut edilme olanağı elinden alınıyor. Ve diğer haklara erişimde de savunmasız bir konuta düşüyorlar, diyor Rolnik'in raporu. Evet, raporlar böyle. Öte yandan olimpiyat sponsorları da sorgulanması gereken önemli bir konu. Londra olimpiyatları sponsorlarından Dow Chemicals'ın Hindistan'ın Bhopal bölgesinde binlerce kişiyi zehirlemekten şaibeli olduğu biliniyor. Ancak parayı verince dünyanın en büyük organizasyonuna sponsor olabilir. Öte yandan olimpiyat ürünlerinin büyük bir kısmında köle gibi çalıştırılan uzak çocuk yemeği var. Evet, olimpiyatlar eğer evrensel barış, birliktelik, kardeşlik ve uyumlu bir küresel düzen için gerçekleştirilmekte ise. öyleyse bu haksızlıklar neden? Olimpiyatlar için harcanan milyarlarca dolar neden kent sakinlerinin o kentte sağlıklı ve refah içinde yaşamalarına yönelik harcanmaz da? Zorla tahliyeler, yerinden etmeler, soylulaştırma ve yıkımlara, polis gücüne, özel güvenliklere, kameralara harcanır. Sponsor şirketler ve yatırımcılar zengin edilirken borçlar nedeniyle neden halk yoksullaştırılır? Bu soruları ortaya atarak olimpiyatlara karşı örgütlenenler de var. Ve böyle de önemli bir kent örneği var. Chicago Kenti. Evet, Chicago sosyal konutları korumak için Chicago Ko Koalisyonu adı altında örgütlenip güçlü bir muhalefet yapıyor. Ve 2016 oyunları için ev sahibi olamayacağını ulusal komiteye bildiriyor. Komiteye geri adım attırıp adaylıktan ismini çektiriyor. Önemli bir örnek. Toparlarsak olimpiyatlar hormonlu bir toplum düzenine işaret etmekte diyor City yazarlarından Graham. Kurucu ideallerinden ve görüşlerinden epey uzaklaşmış olan olimpiyatlar çağımızdaki gidişatın abartılı bir görüntüsüdür diye ekliyor. Ve bu gidişat giderek artan eşitsizlikler, şirketlerin artan gücü, ulusal güvenliğin abartılışı ve otoriter yönetimlere doğru bir gidişattır. Ve Chicago koalisyonundan Fleming'in sözleriyle bitirelim. Yöneticilerimizden zaman ve enerji kaynaklarını, kentilerin gerçek ihtiyaçları ve sorunları için, konut ve diğer hayati hizmetler için harcamalarına ihtiyaç duyuyoruz. Sadece özel girişimcileri zengin eden olimpiyatlara yatırım yapacaklarına, geleceğimize çocuklarımızın güvenli ve iyi bir yaşama kavuşmalarına yatırım yapsınlar. Ve Taksim'le başladık, Taksim'le bitirelim. Dayanışmanın bir notu var. Yarın saat 13'te Taksim Gezi Parkı'nda buluşuluyor ve Hrant'ın anma yürüyüşüne Taksim'den yürüyecek gruplarla birlikte katılacaklar. Ve Taksim metro çıkışında her cumartesi olduğu gibi 16-18 arasında Taksim nöbeti devam ediyor. Sizleri bekliyoruz. Evet, kentin tozunu burada kapatıyoruz. Adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. İyi hafta sonu. Kentin Tozu Kent Hakkı Üzerine Konuşmalar Hazırlayıp sunan Cihan Uzun Çarşılı